Kıymetli dinleyicilerimiz, burada Kenabu Hak'ın bütün insan oğluna emanet ettiği kıymetli mübarek kutsal bir emanetten bahsedeceğiz. Yüva kardeşlerim Allahu Teala'nın emridir. Yüva kurmak, evlenmek, evlenerek Allah'ın izniyle bu kıyınatta bir karşı cinsle erkek kadınla kadın erkekle buluşması tanışması Allah'ın emri izni ve edebi üzerine yuva kurması ki buna evlenme diyoruz bu ilahi bir emirdir. Bu emir ilk insanla başlamış bu yuva şekli bu izinle beraber olma şekli Allah'ın müsaadesiyle ilk insan başlatmış bütün evlatlarına bu amel İntikale etmiş bu emir devam etmiş hiçbir zaman da bu kaldırılmamıştır. Beşeriyetin insanlığın ilk gününden itibaren kardeşlerim Cenab-ı Hak hiçbir zaman insanları bir ara olsun bir gün olsun nefisleriyle keyifleriyle serbest bırakmamıştır. Bu konuda nesil konusunda yuva konusunda namus konusunda Evlilik konusunda, kadınla erkeğin buluşması konusunda, bütün dinlerde aynı şekilde yuva emredilmiş, sinâ haram edilmiş ve yuva ile neslin devamı istenmiş ve kıyamete kadar da alemin sahibi Allah'ın istediği budur, hüküm budur, hayır bundadır. Aksinde yuvasızlık da edepin dışındaki arayışlarda. Fuhuş, zina gibi Allah korusun kelimeleri bile acı, kötü, çirkin olan bu işlerden hepsinden uzak durmamızı Cenab-ı Hak emre ediyor. Bununla ne bir yuva kurulur, ne beraberrliğin hayri olur, ne zevki olur. olan bütün şeyler nefsanidir, hislerin nefse şeytana mağlup olmasıdır. Hakikaten körelen bir kalbin hakikati görmemesidir. Ve Allah korusun dünyada en büyük cinayettir. Böyle bir iş, kardeşlerim yani yuva'yı haramdan uzak tutarak Allah'ın emriyle ilan ederek izinle kurmak dünyada en hayırlı en şerefli bir işdir. Bu dünya yuva ile güzel olur. Nasıl yuva? Edebine uygun insanların önünde çıkılmış ilan edilmiş. ve birbiriyle evlenme engeli olmayan iki kimsenin iradeleriyle karar verip buluşması ve bu buluşmayla kurulan kıymetli yuva ve bu yuvadan beklenen neticeler, meyveler ve taşınacak emanetler. Dünya yuva ile güzel olur. Din de kardeşlerim yuva ile hakikatiyle yaşanır. İnsan terbiyesi Yuvada evlenmek ile mümkündür. Evlenmeyen kimse noksandır. Bekar bir kimse bir mazereti yoksa ve o mazereti de geçerli bir mazeret değilse, hakikaten bekar insan, kardeşlerim, noksan insandır. Ziyanlızdır, zarar içinde dir, zayıfdır ve onun tadı yoktur. Öbürünün acısıyla birlikte evlenen kimsenin acısıyla birlikte bulduğu tat her şeyin üstündedir. Fakirlik içinde ve özellikle nefsin şehvetin köleliği içinde geçen fakirlik ve miskinliği kastediyoruz. Onun içinde fakirlik sultanlıktır diye bir söz yanlıştır. Sultanlık nedir? Sana nefsin sultan oluyor, hislerin sultan oluyor, keyfin hükmediyor. Şehvet hakimdir. Boştadır. Hani yeryüzünde büyük bir davanın peşinde olsa da evlenmeye vakit bulamasa.、Biz、yani bir cephede olur. Bir hizmette olur. Varılığının hepsini hayır üzere harcar. İlim üzere olur. Geçmişimizde evlenmeyen evlenme imkanı bulamayan ve fakat bütün vaktini Allah için hayırda kullanan alimlerimiz olmuşlardır. Bu geçerli bir özürdür ve bu insanda noksanlık yoktur. Büyük bir davanın hatırına bu tercih yapılmıştır ve korunmuştur hakkı onu hariç tutarak söylüyoruz. Diğer türlü nefsin elindeki insanın sultanlarından bahsedilmez. Yüva kardeşlerim hem dini düzene sokmak içindir dini hayatı hem dünya hayatını nizama sokmak için emredilmiştir. Ve ilk yuva cennette kurulmuştur. Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva validemizin evlilikleri cennette olmuştur. Bu sebeple Allah için yapılan evliliklerde cennetten bir tat vardır. Evlilik kardeşlerim Allah için yuva kurmak dünyadayken cennetin bir nümunesidir. Eberiyini dünyada başlatıp cennette devam ettirme niyetinde olmalı her insan. Niyet eberiyilikdir yani ebediylik derken süreklilikdir Allah'ın izniyle ben bu yuvamı dünyada kuruyorum ölene kadar götüreceğim hayırlısı ile bu eşimle bu dostumla hayat arkadaşımla artık ne kelime kullanılsa ona uygun olabilir onunla. Cennete kadar gideceğim ve cennette de devamlı olacağım niyetidir İslamiyet'in emrettiği evlilikteki niyet ve hedef cennettir. Cennetin kendisi de değildir, cennetin sahibi Allah'ın rızasıdır, cemalini seyretmektir, hoşnutluğunu kazanmaktır ve yuvayı orada devam ettirmektir. Yuvanın sonu Allah muhafaza etsin. Ateşe de çıkabilir. Zaten iki sondan başka iki yerden başkada bir yer yoktur. Dolayısıyla önümüz oralara giderken ölüme giderken bizden öncekiler gitmiş sıra bizde iken biz de yuvamızı hayal üzerine kuramayız. Hakikati görmeliyiz, düşünmeliyiz ve o hayırlı neticeye niyet etmeliyiz. Cennetten başlayan yuva. Sonu cennete dönmelidir. Annemizin, babamızın yuvası cennette kurulmuştur. Hazreti Adem, Hazreti Allah, Ali Muhsalatu Vassalam. Kardeşlerim, yuva bu dünyada kurulan bir cemiyet var. İnsanlık cemiyeti, toplum. Bunun temelidir. Yuva olmadan ikinci bir yuva olmaz. İkinci yuva aile olmadan bir mahalle kurulmaz. Mahalle kurulmaz. Devlet kurulmaz, millet olmaz, bir kuru kalabalık olur, yaşanmaz. Yüva, toplumun temellidir. Öyle bir temel ki onsuz olmaz. Çek onu, yıkılır. Tarma dağınık olur, bir bina kalmaz ortada. Bu yuvayı Allah için sağlam tutmalıdır, edebi üzere kurmalıdır. Şehvete göre değil, edebe uygun. Bu yuvanın temellerini atmalıdır. Yüva. Kardeşlerim, bütün dinlerin ve toplumların temeli olduğundan, Cenab-ı Hak ilk günden bugüne kadar şu beş esansı, beş meseleyi bütün dinlerin ortak hedefi haline getirmiştir. Bir canı korumak. Bütün dinler, hak dinler, Allah'ın gönderdiği dinlerde temel esans canı korumaktır. Din yaşanacak, yeryüzü mağmur edilecek, insan hakikatiyle insan olacaksa, insan canının korunması lazım. Kutsaldır. Herkesin canı kıymetlidir. Herkesin kanı koruma altındadır. Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettikleri, yeryüzünü fesada verip, Fitne, fesant, düşmanlık, anarşik çıkarıp cana kıyanlar hariç, onların temizliğini istiyor abdül alemin. Ya muhafaza ya temizlik. Onun dışında herkes korum altındadır. İkinci sırada aklı korumak bütün dinlerin temel hedefidir. Akıl olmadan da can korumakta mümkün değil, malı da korumak, namusu korumak, yuvayı, vatanı korumak mümkün değildir. Deliyle dünyanın tadı olmaz ve aklı. Gideren bütün şeyler yasak edilmiştir. Akli yok eden, başta işki olmak üzere insanı serhoş eden ve bunun yanında yine streste bunalıma götüren aşırı şehvet, aşırı dünya sevgisi, aşırı makam mevki hayallerini böyle insanın mahveden alt üsteden dengesini bozan bütün aşırılıklar dinimizde yasaklanmıştır. İlaçtır Allah'ın dini. Üçüncü hedef namusu ve aileyi korumaktır. Kardeşlerim aile ve namus korunmazsa yine dünya deni manasında çok basit, çok düşük, çok süfli bir yer olur. Dünya düzeni olmaz, yuva kurulmaz, millet olmaz ve yük taşınmaz. Yeryüzünde varlık sebebimiz midemizi doyurup, doldurup, boşaltmak değil. Allah'ın verdiği nimetleri kullanıp yeryüzünde insanlığı yaymak idi. Allah-u Teala'ya doldurdu. kulluk yapmaktı, dostluk yapmaktı ve onun ahlankı ile süslenip kainatı süslemek idi. Bu insanla olur, bu aileyle olur bu yuva ile olur, nesil ile olur. Nesil olmadan din yaşanmaz, dünyada mamur olmaz. Ailenin korunması en büyük hedeftir. Aile korundu, ailenin neslini de korumak. Aile kendini nesilden Üretimden çocuktan uzak tutamaz ve nesli engelleyemez. Nesil dünyanın ve dinin mamoru için mamulluğu için şarttır. Nesli korumak ve bunlar korunurken malı korumakta en büyük hedeflerden birisidir. Bunun için evlenmek emredilmiştir kardeşlerim ve yuva kurmak. Yuvayı geçici bir zevk için bir aylık, iki aylık, üç aylık, senelik değil böyle ömürlük. Ölene kadar yuvamdayım ya ben ölürüm ya hanım ölür bu yuva böyle bozulur yani şimdilik böyle olur inşallah ahireti var bunun diye yuvayı sürekli bir niyet üzere kurmalıdır yoksa yine yuvanın hakikati yuvadan beklenen şeyler elde edilemez ölen mevsimlik günlük anlık nikah haramdır yasaktır boşdur o nedir hiçbir şeydir kardeşlerim yok gibidir fıtrat buna göre dir. İnsan fıtratını Allah-u Teala evlenmek üzere, yuva kurmak üzere yaratmıştır. Herkesin bu fıtratı kullanmasını istiyor Allah-u Teala. Cenab-ı Hak kabiliyet, vücut vermiş, organlar ona göre yaratılmış. Bunu yerinde, mahallinde, edebinde kullan diye. Kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadislerinde bu yuvayı korumak üzere hem insanlık yuvasını hem aile yuvasını bütün İnsanların şöyle bir görev altında olduğunu beyanetmişler. Meşhur hadiste hepiniz çobansanız, hepiniz sorumluluğunuzun altına aldığınız kimselerden mesulsiniz. İdareciler yönettikleri halktan sorumludur. Koca ailesinin imayesinden terbiyesinden sorumludur. Kadın kocasının evinden şerefinden. Ve evin hukuklarını korumaktan sorumludur. Kısaca herkes bu insanlık yuvasıyla aile yuvasında kardeşlerim ne ile sorumlu neyi üstlenmişse onu taşımakla görevlidir ve Cenab-ı Hak huzurunda onun hesabını verecektir. Bu böyle bir ailedir ve kainatta herkes Allah-u Teala'nın kulu olarak bir gök kubbe altında yerleştirilir. bir zemin olsun, gök kubbe olsun, bir evin içinde aile gibiyiz. Önce böyle düşünülür, ilfan aarifler, nur gözüyle böyle bakarlar ve insanlık bu gözle bakımıyı istiyor. Bu rahmet dininin, Muhammed aleyhisselamın getirdiği terbiyedeki bakışın güzelliğidir. Bütün insanlık bizimdir. Bütün insanlık muhatabımızdır. Bütün insanlık Allahü Taa'llanın emanetidir. Onların sıkatlısına ve hastasına Allah ilaç göndermiştir. Kendisine götürmek için din göndermiştir. Kardeşlerim, insan bir yuvada iki türlü hayat bulur diyor büyüklerimiz. Hayatın birisi kalp hayatıdır, manevi hayattır. Kalp şöyle bir güzellik elde eder yuvada. Yuvanın içinde bir tadı vardır, bir huzuru vardır. bir suku net vardır. Zaten evliliğin hedefinde, merkezinde birbirinizin kalbi kaynaşın, birbirinizle soğukluğunuz gitsin, huzur bulasınız diye erkek kadın yaratıldı ve evlilik emredildi diyor dinimiz. Şimdi bu yuvaya adım atan insan huzuru tabii bir derece tadacak. Fakat yetmediğinden bu gönül feryat edecek, diyecek bunun dahası yok mudur? Dahasını arayacak, bu huzur yetmeyecek ve ona denecek ki bu huzur gözünü aç, gönlünü aç, huzurun kaynağına yönel, Allah'a yönel. Huzur sahibi O'dur, kaynak O'dur, asıl O'dur, hayat O'nundur ve O'nun vaadi şudur. Dünyayı şerefle yaşa, şükrederek tamamla, huzuruma iman ile yaşa. Beni tanıyarakken ebedi bir huzur vereyim sana, cennet gibi bir güzel diyarda, ebedi bir saadet yurdunda diyor Rabbül Alemin. Kalp buna yöneldiği zaman bu onun manevi hayatı olur. Bu imana yönelmektir ve o güzelliği kazanacak işlere yönelmektir. İşte yuva insanın kalbini bu tarafa açar. Eğer böyle düşünülürse açar, hedefe bu alınırsa açal, bu hikmet okunursa açar. Yuva cenneti özletir, yuva huzurun kaynağı Allah'a yöneltilir ve o tarafa insan azmeder yönelirse bir ebedi hayata yönelmiş olur. İkinci hayat bu yuvada elde edilecek kardeşlerim, insanın zahiren vücudunu nesli ile devam ettirmesidir. Yani bir insan Allah-u Teala'nın diledikleri hariç bazı insanlar için çocuk nasibi olmayabilir, mesul değildir onlar. Ama vücuduyla, meyvesiyle bir insan yaşamak istiyorsa evlenmelidir ve çocuk sahibi olmalıdır. Nesil o insanın vücudunun kendisinden sonra bir şekilde yaşamasıdır. Ve bu nesil mal korumak için değil, Cenab-ı Hakk'ın emanetini korumak için istenir. Yani biraz da o yesin tüketsin diye değil, o da şükretsin diye, o da ilim öğrensin diye, o da Allah dostu olsun diye, o da emanet taşısın. Yerlerin, göklerin kaçındığı emanet, Allah-u Teala'nın kulluğu ve dostluğudur. İnsan seçilmiş kardeşlerim, senin çocuğunda buna layık. Sen ve ben ve bizden sonrakiler, öncekiler, bunun için yaratılmışlar. Dünya binası Allah için kurulmuş. Allahı tanımak için de özellikle insan yaratılmış. Bu insan neslini yemek taşımak için değil, bu emaneti taşımak için düşünmelidir. Neslin hakikati budur. Ve bir kimseye. Allah'ın emanetini taşıyacak kimselerin yani çoğalmasını istemesi, kuvvetlenmesini artmasını istemesi ve bunun için çocuk düşünmesi sevaptır. Bunun için ne yapsa azdır. Bütün yaptıkları sadakadır. Allah Rasulü buyurmuşlar: Evleniniz, çoğalınız. Ben sizin çoğuluğunuz ile diğer ümmetlere âhirette övüneceğim buyuruyor. Evet, ümmetlere. emanet taşıdığımız için Cenab-ı Hakk'ın güzel ahlakını hem kendimize hem insanlara göstererek belki onların da kurtuluşuna vesile olduğumuz için Efendimiz övünecek. Bakacak kendi ümmeti nice insanların hidayetine vesile olmuş. Gerçek ümmet budur. Övünülecek ümmet odur. Efendimizin gözünü aydın edecek insanlar onlardır. O nesiller dünyanın ahiretin süsleridir. Allah İnşallah bizlere de öyle nesiller nasibesin. Hepimizin gözünü güzel ahlak ile, güzel nesili ile ve güzel nimetleri ile aydınesin İnşallah.